Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? 1- Emre Acar Bu evrende yaşarken herkesin bir gayesi vardır. Kimisi malı, mülkü, zevki ve sefayı ve benzeri dünyevi metaları hedef edinirken, kimisi de ahireti, kabir sorgusunu, mahşerde kurulacak teraziyi veya dünyaya İslam'ın şiarlarını hakim kılmayı hedef edinmiştir. Hayatlarına herhangi bir hedef belirlemeden devam edenler, yürüdüğü yolun nereye çıkacağını bilemezler. Herkes gittiği yolun sonunda hedef edindiğine ulaşır. Bu sebeple herkesin bir hedefi olması gerekir. Müslümanın hedefi, yeryüzünde şirki kaldırmak, dini ve otoriteyi Allah'a has kılmaktır. Kafirin hedefi ise, bunun tam tersi olan yeryüzünde şirki yaymak, dini ve otoriteyi, millete has kılmaktır. Hedeflerde başarmanın başlangıcını, onun üzerinde düşünmek ve her şeyden öğüt almak oluşturur. İsteklerimiz hedeflerimizde düşünmeden, başkalarının bize bir şey kazandırmasını umarsak, kıyamete kadar bekleriz. Fakat düşünmeye başlasak, kazanmamızın süresi daha hızlı olacaktır. Bilinmesi gerekir ki, başarmanın ilk adımı düşünebilmek, Başarıyı geliştirmenin en güzel yolu da düşünceyi geliştirebilmektir. Çünkü düşünceleri sönük olan insanın gayesi, fikirleri, inançları ve öğüt alması da sönük olur. Hedeflerimizi donukluktan, cansızlıktan kurtarıp başarıya ulaştırabilmemiz için düşünmemiz, düşüncelerimizi genişletmemiz ve ibret almamız gerekir. Düşünmek peygamberimizin de bir eylemiydi. Hepimizin bildiği gibi kendisine ilahi göre verilmeden önceki özellikle son beş yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlerinde gördüğü bir takım sıkıntılar ve aklına takılan bir takım sorular üzerine düşünmek için Hira mağarasına giderdi. Aklını kurcalayan şeylerin cevabını bulabilmek, gördüğü sorunlara çözüm üretebilmek ve başarabilmek adına ıssız mekanlara gidip tedebbür ediyordu. Nitekim Resulullah'ın bu alışkanlığı peygamberlik görevinden sonra da devam etmiş. Allah da Sübhanehu ve Teala insanlığı bu eyleme teşvik edip yapmayanları kınamıştır. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Rabb'inin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? En'am 80. Onlar söyleneni düşünmezler mi? Mü'minun 68 O halde iyice düşünüp öğüt almayacak mısınız? Mü'minun 68 Düşünmek öğüt almayı gerektirir. Elbette tefekkür yapmayan öğüt alamaz. Her tefekkür eden de öğüt almış sayılmaz. Ancak insan düşündüklerinden istifade etmek istiyorsa ibret almak zorundadır. Örneğin bu sene içerisinde Van'da gerçekleşen dehşetli depremi düşünün. Bu olayda Allah'ın bize vermek istediği ibretler, bizim çıkartabileceğimiz birçok dersler vardı. Peki, Allah biz ibret alalım diye bu tür olaylar meydana getirirken, hangimiz bu hadiseden kendisine ders çıkardı? Belki de birçoğumuz bu depremin sebebini coğrafik olaylara bağladık. Hiçbirimiz Rabbimizin vermek istediği öğüte odaklanmadan, o öğüte sebep olan toprağın taşların yerinden oynamasına odaklandık. Parmakla sayılacak kadar az insan bu olaydan öğüt çıkardı. Bunun dışındakiler düşünmeye tenezzül etmedikleri için aldıkları bir ibret olmadı. İbret çıkarmak için çok uzaklara gitmeye gerek yok. Geçen ay Ramazan oruç ayındaydık. Peki şu ana kadar ne kadar düşünüp, Oruç ayından hayatımıza sürekli uygulayabileceğimiz ibretler, dersler çıkardık veya çıkarmaya çalışıyoruz. İnanıyorum ki bu ay üzerinde tedepür eden insan ders çıkarmış, bunun dışındakiler herhangi bir ders çıkarmadan hayatına devam etmiştir. İşte öğüt almak kişinin hadiseler üzerine düşünmesine bağlıdır. Düşünmeyi hayatlarından çıkartan kişiler, İbretlerini öldürmüşlerdir Bu sebeple düşüneceğiz Düşündüklerimizden öğüt alacağız Aldığımız öğütlerin Dünyada ve ahirette Faydalı olabilmesi için Çıkardığımız dersleri Amele dönüştürmek zorundayız Pratikte çıkartılan öğütleri Uygulamayan kişinin durumu Susayıp da suyu Ağzına götürmeyen kişinin Haline benzer Örneğin Musab bin Ümeyr gibi Sabırlı Selman'ı Farisi gibi fedakar, Osman radıyallahu anhum gibi ahlaklı olmayı düşünüyorsunuz. Fakat yaşantınızda onun için gerekli olanları yapmıyorsanız bu düşünce size hiçbir fayda vermez. Böyle bir düşünce suyun üzerine yazı yazmaya çalışanın misali gibidir. Düşüncenin faydası ondan öğüt alıp yaşantıda gerektirdiği şeyleri uygulamaya bağlıdır. Düşüncelerini pratikte uygulayamayanlar, zamanla düşündüklerinden sıkılmaya ve kendisine zarar vermeye başlayacaktır. Borçlu olan adamı düşünün. Borcunu vermeyi düşünüyor fakat pratikte borcunu vermek için bir çabası yoksa, zamanla borçtan sıkılacak, borcunu ödeyemediği için de kendisine her yönden zarar verecektir. Düşüncelerimiz, amellerimizi oluşturan çekirdektir. Şu anda ve ileride yaşayacaklarımızın en gerekli mühimmatı hayal ettiklerimizdir. Kurduğumuz hayaller genellikle arzuladıklarımızdır. Bu nedenle arzuladıklarımızı özenle seçmek zorundayız. Arzuladığımız şeyler Allah ve Resulünün istekleri doğrultusunda olan şeyler mi? Yoksa bizi Allah ve Resulünden uzaklaştıracak, dünyaya ve menfaatlerimize köle yapacak şeyler mi? Bu soruya vereceğimiz cevap yaşantımızda oluşturacağı ameller bakımından çok önemlidir. Eğer düşüncemizi dünyevi şeyler yani dolar, altın, mal, mülk, araba ve ev almak oluşturuyorsa yaşarken yapacağımız amelleri onlar oluşturacaktır. Ayakkabı boyacısı olmayı düşünürseniz ayakkabı boyacısı olursunuz veya simitçi olmayı düşünürseniz simitçi olursunuz. Hatırlarsanız Türkiye Cumhuriyeti'nin okulunu okurken öğretmenler her yılın sonunda bizlere ileride ne olmayı düşünüyorsun diye sorarlardı. Oradaki verdiğimiz cevap Allah'ın istisna kıldıkları hariç geleceğimizi inşa etmek üzere biriken tuğlalara dönüştü. Kimimiz polisliği, kimimiz doktorluğu, kimimiz öğretmenliği, kimimiz de teksilciliği veya buna benzeyen farklı mesleklerle Hayatımıza devam etmeyi düşündük. Herkes hayatına dönüp baksa şu ana kadar eylemlerini ve mücadelelerini zamanında düşündüğü, arzuladığı o şeylerin oluşturduğunu görecektir. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin okullarında sorulan bu soru çocukların gelecekteki yaşantısına yön verecek olan düşüncelerini tarif etmek adına sorulan bir soruydu. Ana sınıfına giden bir kız yeğenim var. Ona ileride ne olmak istediğini soruyorlar. Ailesi muhafazakar olduğu için çocuk hoca olmak istediğini söylüyor. Öğretmeni de kızlardan hoca olmaz deyince yeğenim düşüncesini değiştirip o zaman polis olmak istiyorum diyor. Görüyorsunuz öğretmen çocuğun berrak düşüncesini nasıl da tahrif etti. Bu sadece bir örnek. Allah bilir her gün bu gibi kaç tane körpe çocuğun düşüncelerini zehirliyorlar. Geleceğimizi sağlam zeminde tutabilmek için düşündüklerimizin sırat-ı uygun ve ahiretimizi kurtaracak şeyler üzerinde olması gerekir. Eğer düşüncelerimiz dünyevi şeylerden uzak dinimiz ve ahiretimiz olursa, imtihan dünyasındaki amellerimiz onlar ile bina olacaktır. Çünkü isteklerimiz ister dünyevi ister uhrevi olsun fark etmez. Bizlere eksiksiz bir şekilde verilecektir. Allahu Teala şöyle buyuruyor: İnsanlardan bazıları vardır ki, Ya Rabbi, bize dünyada ver derler. Ahirette ise onların hiçbir payı yoktur. Bakara suresi 200. Kim ahiret ekilini isterse onun ekilini artırırız. Kim de dünya ekilini isterse kendisine ondan bir şeyler veririz. Ahirette ise onun hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20 Evet, okuduğunuz gibi isteklerimiz, düşüncelerimiz bizim için Allah tarafından verilen bir sermayedir. Sermayemizi kendimizi her iki tarafta da kurtarabilecek yerlerde harcarsak bizim için karlı bir alışveriş olacaktır. Fakat düşüncelerimiz, taleplerimiz dünyada ve ahirette bize fayda vermeyecek şeyler üzerinde olursa, Nass'ın da belirttiği gibi, ahirette hiçbir payımız yoktur. Değerli kardeşim, elbette şu ana kadar olumlu veya olumsuz düşündüğün konular olmuştur. Faydalanmak ve faydalı olmak adına üzerinde tefekkür ettiğin, gün içerisinde tedebbür etmek adına kendisine vakit ayırdığın bir listen vardır mutlaka. Burada önemli olan listenin varlığı değil, listenin içerisindeki var olan, üzerinde düşündüğün konular ve bunların sana ve ümmete sağladığı faydalar veya zararlardır. Peki, bir Müslümanın şu ana kadar ve bundan sonra üzerinde düşünmesi gereken mevzular nelerdir? Rabbim bizden neleri düşünmemizi istiyor? Düşündüğümüzde ahiretimize ve dünyamıza, fayda sağlayacak bahisler nelerdir? Allah Sübhanehu ve Taala tüm Müslümanlara rahmet, cezaevlerinde bulunan hocalarımıza ve abilerimize de sabır ve sebat versin. Bir sonraki sayımızda konumuzun devamını yazmak üzere, davamızın sonu alemlerin Rabbine hamd etmektir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 8. sayısında yayınlanmıştır.